94.9 Açık Radyo'da yeni bir hukuk güvenliği programındayız. Bugün 19 Mart 2020. Ben Aynur Tunger Yazgan. E, Bahri Bayram Belen şu an Burgazada da dinliyor ama birazdan ben bırakacağım programı o devam edecek. Programı ikiye böldük. E, sevgili dinleyenler telefonda gerçekleştirdiğimiz bugünkü yayınımızda e, Sayın e, Tuğçe Duygu Köksal yine konuğumuz olacak. Bağlandınız mı Duygu Hanım? Evet buradayım merhabalar. <gülüyor> Merhaba, nasılsınız? Çok teşekkürler. Benim için de değişik bir tecrübe oldu. <gülüyor> <gülüyor> ben de... evden bağlanıyoruz. <gülüyor> aynı, aynı. Ben de evdeyim. Şimdi ben de neredesiniz diye soracaktım. Şimdi size söz vereceğim ve çok konuşmamaya çalışacağım ama e, dinleyicilerimizi şu şekilde selamlamak istedim. Bugün biraz daha heyecanlıyım. Sabah Sinçer Demirkan'ın yıldızını okudum. Beklentisizlik ve kıyamet arasında başlıklı. E, ondan biraz kendime göre kopya çekerek selamlamak istiyorum dinleyicilerimizi sağlık emekçileri çöpleri alanlar, sokakları süperyenler musluk açınca suyun atmasını sağlayanlar, düğmeye bastığında yanan ışının sebepleri ekmeği yoğuranlar, pişirenler ve dağıtanlara ve bu pandemik davrayı daha da ağır bir hale getirmemek için özenli davrananlara selam olsun. Böyle başlamak istedim. Size tekrar hoş geldiniz diyorum. Şimdi dedim e, Bey e, yazısında biraz karamsar. Ben onun kadar karamsar değilim. <gülüyor> Ee, bugün Bahri Bey yok yanımda ee, Çünkü o iyimserliği Şimdi yeni bir Paşidimden bahsediyor Sayın Demirken Yabancılaşmanın en üst düzeyine e, Vardığımızdan Onun evrensel tabanından bahsediyor Ve egemenlerin bir sürü şeyi İlk önce cezaevinde denedikleri gibi Ki siz Bahri Bey ile biraz sonra Cezaevinde sorununda da tehdit bir izolasyon hücrelerin her yeri kaplamasından söz ediyor ve evet, artık iktidarlar rahat olsun hiçbirimizinki yasaklamak zorunda değiller hepimiz evlerimizde diye devam ediyor ve şöyle sert bir bitir bitirişi var yazısına eğer bu travmadan bir şey çıkaramazsak virüsten ölmezsek bile yalnızlıktan öleceğiz diyor <gülüyor> ee, benim bozuldu yazıyı okuyunca çok doğru saflamaları var ee, benim karamsarlığıma denk düşüyor ama biz size evet. teşekkür ediyoruz bizi bugün de yalnız bırakmadınız ben size artık hoş geldiniz demekten de utanıyorum. Çünkü programınızın fiili ortağı oldunuz. Bence üçümüz yapalım artık bu programda <gülüyor> <gülüyor> Ne olsun? <gülüyor> <nasıl? gülüyor> ne bu programda olmak? Böyle bir ağır ödev yükleyelim. bize rahatlayalım. Çünkü hep size güveniyoruz. Şimdi neredesiniz diye e, sordum. Evde indirdiniz. E, ofise gidiyor musunuz? Adliyeye gidiyor musunuz? Yoksa e, adliyeye artık için? gitmiyorum yok adliyeye artık gitmiyorum zaten adliyede de bugün hatta gördüm bugün benim de duruşmam vardı dün mazeret göndermiştim koronavirüsü gerekçe göstererek kamu sağlığını fakat şunu öğrendim ki enteresan bir biçimde az önce Uyap'tan iyi ki Uyap çalışıyor bu arada şu an için tabii. Tabii. duruşmayı iki gün önce yapmışlar Aa. ve evet evet bugün de tebligatı çıkarmışlar duruşma tutanağını evet. dikkatimi çekti evet Düşman ee, evet. evet, evet. Iyi, o zaman ama Acaba bütün mahkemeleri uygulayacak mı göreceğiz. O zaman evdesiniz, güvendesiniz. Evet, siz ee, şimdi oylarına gitmeyi düşünüyor musunuz yine? Çünkü biraz sonra soruları soracağım. Yoksa dedim bir yeni bir eser başvurumu yapıyor. <gülüyor> Valla e, evde çalışıyoruz tabii. E, Uyabımız ve bilgisayarımızla işler devam tabii ki. E, bireysel başvurular devam ama şöyle bir durumda söz konusu. E, onu da e, dinleyicilerimize aktarmış olalım. E, bilenlerimiz vardır <gülüyor> bilmeyenlerimiz için. E, biliyorsunuz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi sürelerle ilgili bir e, tedbir aldı. Geçici olarak e, süreleri durdurdu. E, <gülüyor> Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir takım tedbirler alıyor. E, fakat mesela Anayasa Mahkemesi ile alakalı e, henüz bildiğim kadarıyla bir e, online sistemden gönderim gibi bir e, durum söz konusu değil. E, bununla alakalı Anayasa Mahkemesi de acaba bir tedbir alacak mı onu merak ediyorum. E, ben takip ettiğim kadarıyla yoktu ama sizin gözünüze çarpan bir şey var mı bilmiyorum. Yok yok aynı şekilde Ali tatil e, ile ilgili evet. özel bir geçici düzenleme yapmasını istiyorlar. Böyle bir e, Mersin Milletvekilinin de bir teklifi olmuş. Hatta e, risk geçmezse daha uzayacaksa süreç Adalet Bakanı'na da yetki verilmesiyle ilgili böyle bir istisnai düzenleme gördüm ama hizmetimizden böyle bir karar çıkmadı. Çünkü Dolayısıyla evet. meselenin çok boyutu var. E, i̇nsanlar evden çıkamıyorlarsa. O zaman hak kaybına da uğramamaları lazım tabii ki. Hep beraber göreceğiz. Muhtemelen haftaya da sizinle böyle bir son program <gülüyor> yapacağız. Bakalım ne Çok olacak? Çok güzel Hem kendimizi yalnız da hissetmiyoruz bu şekilde. Hem e, dinleyicilerle birleşebiliyoruz, bütünleşebiliyoruz. E, hem e, bu pikir faaliyetlerini bu şekilde devam ettirebiliyoruz. Kolonyamız yanımızda e, ama e, ne kadar evde kalırsak bizler için o kadar iyi tabii. Şimdilik öyle evet çünkü sağlığını yavaş yavaş e, yaymak istiyorlar toplumda ki sağlık sektörü çöpmesin diye. Çünkü öyle bir tahlil olanağı yok anladığımız kadarıyla. Şimdi e, dinleyicilerimize bir açıklamada bulmak için Programı ikiye böldük. Rızık arasında bahri bayrağın belen ve duygu hanım devam edecekler sohbetlerine. virüsün ilginiyle gündeme gelen. Kapatılmış kişilerin sağlık katkı ceza infaz kurumlarında tutulan kişilerin sağlık hakkıyla ilgili ya da atla ilgili, at olasılığıyla ilgili sohbet edecekler. Biz şimdi Duygu Hanım'la bu ilk yarıda göçe zorlanan sığınmacıların somut durumu hakkında biraz sohbet etmek istiyoruz bu kısa sürede. Ee, Sayın Murat Sevinç Hocanın dediği gibi insanın çıplak hali göçmenlik. Hiç kapanmayan ve bugünlerde çok can yakan bir yara. Daha dün Edirne valiliği bir açıklama yapmıştı gazetelerde okuduk. Siz zaten durumu somut olarak biliyorsunuz. Yunanistan'ın müdahalesiyle 3 göçmenin öldüğü, 214 kişinin yaralandığı, bir yaralı ve 3 e, vefat eden yakınının insan hakları mahkemesine başvurduğu, 25 başvurumun hazırlığı yapıldığı söyleniyor ve 147.132 sığınmacının da Yunanistan'a geçiş yaptığı açıklanıyor. Ve e, geçemeyenler, kabul edilmeyenler, sınırsız bekleyenlerdi. Kastaniyar sınır kapısına doğru çeşitli gösteriler yaparak kendi varlıklarını dünya kamuoyunu unutturmamaya çalıştıkları söyleniyor. Şimdi siz bu konuda en son bilgilere sahip olan bir hukukçusunuz. Akıbetleri ne olacak bu kişilerin? Tekrar Türkiye içine dönenler var. Ne kadar onlar? Nerede duruyorlar? Nasıl yaşıyorlar? Bir hukukçu olarak ben size öncelikle bu Cenevre Sözleşmesi'nin ve ek protokolün ee, sığınmacılar ya da mülkeciler ya da göçmenler siz biraz sonra bir duruşunu açıklayacaksınız. Bu sıçıca yerlerde edilmiş ve bir yerlere duymak istediğiniz insanlara ne tür güvenceler geçiyor ve geri gönderilmeme ilçesi ne demek? Buna öncelikle dinleyicilerimize etiklamanızı esir Buyurun Şimdi söz sözün. E, öncelikle şunu söyleyelim e, 28 Şubat'tan beri aslında Şubat'ın sonundan beri aslında gündemde olan bir konu e, koronavirüs e, olayının Türkiye'de de e, yayılmaya başlamasıyla aslında biraz gündemden düşmüş gibi oldu çünkü bütün ülkelerde çeşitli tedbirler hem sınır tedbirlerini hem de diğer tedbirleri almaya başladıkları için e, şu an belki çok gündemde e, gözükmüyor bu konu ama arkadaki faaliyetler aslında hem bireysel başvurular anlamında hem Şimdi, e, soruşturmaların devam ettirilmesi ve e, zor durumdaki, kırılgan durumdaki göçmenlerin, sığınmacıların durumlarına ilişkin e, tespitlerin yapılması e, bu anlamda devam ediyor. E, şimdi son durum şu bizim gördüğümüz kadarıyla. Bugün basına da yansıdı. Ben basında da gördüm. E, Kayıt illerine yani Türkiye'de sınırda olan şu an Yunanistan'a geçmemiş olan e, sığınmacıların da Kayıt illerine Suriyeliler açısından özellikle konuşuyorum. Nakillerinin yapıldığı otobüslerle gibi bir haberde yansıdı. Benim anladığım kadarıyla herkes kayıt iline yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Çünkü bildiğimiz kadarıyla zaten hem Yunanistan hem Türkiye şeyi kapadı. Sınırlar artık geçişler durduruldu. E, koronavirüs teklidi nedeniyle tamamen. Şimdi mesele şuydu ama yani bu koronavirüs olayı e, patlamadan evvel bir ocağın pardon Şubat'ın sonundaki duruma baktığımızda e, biz Yunanistan'ın geçici e, koruma altındaki Suriyeliler olsun Türkiye'deki ya da e, diğer sığınmacılar olsun e, bu kişilerin uluslararası korumayla ilgili taleplerini almayı durdurdu Yunanistan. Şubat'ın sonunda hatta yanlış hatırlamıyorsam 1 Mart olması gerekiyor. Yunanistan Başbakanı bunu Twitter'ından da duyuldu, duyurdu. Bir yasal düzenlemede yapıldı. Şimdi şu demek, Şubat'ın sonundan yani 1 Mart itibariyle diyelim Yunanistan bir ay boyunca hiçbir sığınmacının ee, uluslararası koruma başvurusunu almayacağını bunu durdurduğunu açıkladı ve bunu da Avrupa Birliği'nin kuruluş anlaşmasının ilgili maddesine dayandırdı. Ve dedi ki ben sınır güvenliğimi korumak için e, Avrupa Birliği'nin kurucu anlaşmasının ilgili maddesine dayanarak bir takım tedbirler alabilirim ve bu tedbirler kapsamında da aldığım tedbir e, Türkiye'den gelen sığınmacıların uluslararası koruma başvurularının bir ay süreyle geçici olarak durdurulmasıdır. Dedi. Biz o bir aylık süre içerisindeyiz şu an. Ve hala bu durum devam ediyor. Yani ne kadar geri planda kalmış gibi görünse de burada eş zamanlı olarak devam eden aslında e, uluslararası hukukun e, ciddi şekilde çiğnenmesiyle alakalı uluslararası hukuk ilkelerinin geri göndermeme ilkesinin buna bağlı olarak usulü garantilerin sığınmacılara sağlanması gereken Yunanistan tarafından aslında askıya alındığını görüyoruz ve bunun ne az önce sizin bahsettiğiniz 1951 parikli mültecilere ilişkin Cenevre Sözleşmesi ne de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadıyla uyumlu olduğu ve uyumlu kabul edilmesi söylenemez ve beklenemez. Şimdi tabii Yunanistan'ın Mart'ın başından itibaren başlattığı bu durumda gösterdiği gerekçe Yunanistan'ın bir Avrupa Birliği ülkesi olması ve aslında bu tavrının tamamen Avrupa Birliği'nin sınırlarını korumaya yönelik bir kahramanlık olarak yansıtılmaya çalışmasını da gördük. Fakat burada şöyle bir durum söz konusu. Biz Avrupa Birliği Sözleşmesi'nin daha doğrusu kurucu anlaşmasının ilgili maddesine baktığımız zaman hiçbir Avrupa Birliği üye devleti kendi başına Avrupa Birliği organlarına danışmadan onlardan görüş ve karar almadan hiçbir durumda bu şekilde bir tedbiri alıp uygulayamayacağını bu kurucu anlaşmanın ilgili maddesinden yani atıf yapılan maddeden görüyoruz zaten. Fakat ne oldu bunu takiben? Avrupa Birliği'nin organları Komisyon, parlamento temsilcileri e, Yunanistan'a gittiler Mart'ın başında evet. ve daha sonra da Yunanistan'ı destekleyen bir takım açıklamalar yaptılar. Ama benim halen gördüğüm kadarıyla henüz bu anlaşmanın ilgili maddesi çerçevesinde böyle bir temel hak ve özgürlükleri engelleyen, buna ilişkin usulü garantileri baltalayan bir kararın, durdurma kararının, alınabilmesiyle alakalı ki bu zaten kararla da mümkün olamamalı. Çünkü ortada bir 1951 tarihli mültecilerin haklarına ilişkin bir sözleşme var. Ve bu sözleşme çerçevesinde az önce sizin altını çizdiğiniz geri göndermeme ilkesi söz konusu ve buna bağlı usulü yükümlülükler söz konusu devletlere ilişkin olarak. Şimdi birazdan anlatacağız onları. Geleceğini kastettiğimizi. Ee, <gülüyor> fakat bu çerçevede Avrupa Birliği'nde henüz ne bir tavsiye, ne bir karar, ne de bir resmi görüş bildirdiğini biliyorum. Ee, bu yüzden de Yunanistan'ın halen uygulamakta olduğu bu bir aylık durdurma kararının ben herhangi bir kanuni temeli olmadığını ya da sözleşmesel temeli olmadığını düşünüyorum. Peki bunun sığınmacılara etkisi ne oldu? Nasıl yansıdı ve bize bu nasıl yansıdı hukukçular olarak? Şimdi... Geri göndermeme ilkesi şu anlama gelir, kabaca söyleyeceğim. Az önce siz de kullandınız, e, işte, mülteci, sığınmacı, göçmen. E, ben mülteci dememeyi tercih ediyorum, e, hukuken. Çünkü Türkiye'ye biliyorsunuz gibi çekinci koyduğu için, e, Türkiye'nin mülteci kabul ettiği kişilerle, e, diğer koruma altındaki uluslararası korumaya başvurabilecek kişiler arasında bir statü farkı var. Mesela Suriyeliler e, geçici koruma altındadır geçici koruma altındaki kişilerdir. Ülkelerindeki zulümden, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmış ve geçici koruma altına alınmış kişilerden bahsediyoruz. Suriye, Arap Cumhuriyeti'nden gelen kişilerle alakalı olarak. Onun dışında da e, mülteciler sadece Avrupa'daki zulümden kaçıp gelen e, sığınmacılarla alakalı sanılan bir statü olduğu için ben bundan sonraki konuşmamda da, anlatacaklarımda da Sırılmacılar ifadesini tercih edeceğim ve Sırılmacılar ifadesi içerisinde geçici koruma altındaki Suriyelileri de kastedeceğim. Ee, Hı -hı. Şimdi devam ediyorum arzu ederseniz. Göremediğimiz evet, iki birbirimizi göstermesiniz evet, olmuyor. Evet. Ben bu noktada bir ee, şey söyleyecektim size. Bugün ki Biyanet'te de haberi çıktı. Ee, i̇nsan Hakları İzleme Ölgütü e, Alfa Birliği'nin ciddi şekilde eleştirdi. Evet. Mutluci Halkları Araştırmacısı ve Savunucusu Nadia Hartman demiş ki Avrupa Birliği Yunanistan'ın ülkecileri koruması ve güvenli bir şekilde Avrupa Birliği ülkelerine yerleşmesine sağlanması için yardımcı olmak yerine Yunanistan Güvenlik Güçleri tarafından yürütülen hak ihlallerinin sunduğu farkın arkasına saklanıyor diye çok ağır bir eleştirde bulunmuş. Ve altı birliğinin ülke ve göçmenleri dövük, soyup elbiselerini çıkartıp gerisin geriye nehrin artan güçleri desteklemek yerine yardıma muhtaç insanları koruması gerekir diye de çok önemli evet. tarihi bir bu yazıda bulunmuş. Şurada zaten biraz sonra anlatacaksınız, sunuzda gittiniz, gördünüz, raporlar yazdınız. Yani ben gerçekten bu 15 günlük sürede büyük bir merak içindeydim Alfa Birliği'ni kimse eleştiremeyecek mi diye. Nihayet İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden böyle bir eleştiri gelmiş. Bakalım Alfa Birliği bunun üzerine bir açıklama yapacak mı? Ben de merak ediyorum. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün zaten... E Dünya'da ya da ondan önceki günde yayınladığı raporunda hı hı. Ee, İnsan Hakları Merkezi'nin de stratejik davalama yoluyla İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi'nden evet, bahsediyorum. Bazı başvurulara evet. da atıf var. Şimdi onlardan da yani. biraz bahsederiz zaten. Tabii, tabii. Ee, kısaca şunu söyleyeyim. E, sığınmacılar e, ülkelerinden, ülkelerindeki zulüm tehditinden kaçarak gelen ve üçüncü güvenli ülkelere sığınmak amacıyla başvuruda bulunmak Durumunda olan kişiler ve bu kişilerin yaptıkları başvurularının da girdikleri ülkelerde ve uluslararası koruma talep ettikleri ülkelerde bu başvuruların alınması bireysel değerlendirmenin yapılması bu bireysel değerlendirmeden kastımız da devlet tarafından yapılacak gelen ve uluslararası koruma başvurusunda bulunan sığınmacının gerçekten geldiği ülkede zulüm tehdidi altında olup olmadı bu kişinin geri gönderilmesi halinde e, bu zulüm tehlikesi nedeniyle zarar görüp görmeyeceğinin her bir sığınmacı açısından talepte bulunan ayrı ayrı bireysel olarak değerlendirilmesi gerekir. Şimdi Avrupa Birliği ülkesi olarak Yunanistan'a giren bir sığınmacı, Normal şartlarda, normal prosedür işletildiğinde ki olması gereken prosedürden bahsediyoruz, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin de hem İtalya ile ilk giriş ülkeleridir biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne, İtalya ve Yunanistan, hem İtalya ile ilgili, hem de Yunanistanla ilgili bu konuda kararları var. Şimdi Avrupa Birliği ülkelerini üçüncü güvenli ülke olarak gören Ülkesindeki zulüm riskinden o ülkeye sığmak isteyen başvurucu Yunanistan'dan ya da İtalya'dan ilk giriş ülkesi olarak girdiğinde sıkıntı şu oluyor. Bu kişilerin diyelim ki Almanya'ya, Fransa'ya e, ya da başka bir Avrupa Birliği ülkesine gönderilmesi halinde, üçüncü güvenli ülke olarak doğrudan gönderilmesi halinde, diğer Avrupa ülkesi şunu söylüyor, Dublin e, reglemanı e, Dublin e, kuralları gereğince diyelim. Dublin kuralları var Avrupa Birliği'nin. Bu şunu söyler ilk giriş yaptığı Avrupa ülkesinde bu kişinin uluslararası koruma başvurusu alınacak ve bu kişinin bireysel değerlendirmesi yapılacak buna ilişkin değerlendirme yapıldıktan sonra bu yerleştirmeler yapabilir. O yüzden de diyelim ki Fransa'ya gönderdi, Almanya'ya gönderdi Almanya'da Fransa diyebilir ki önce sen yap değerlendirmeyi daha sonra üçüncü güvenli ülkeye yerleştir ya da bir yerleştirme yap. Şimdi Yunanistan aslında bunu da yapmıyor. Yunanistan'ın şu an geldiği noktada işte Edirne'ye insan hakları merkezi olarak bizler gittik, meslektaşlarımız gittiler. Meslektaşlarımız olaylar olmaya başladığı zaman yani Yunanistan'dan teknik ifadesiyle kullanacağım pushbackler yani Türkiye'ye şiddetli biçimde şiddet uygulayarak geri gitme Şubat'ın sonunda e, meslektaşlarımız derhal Edirne'ye gittiler, Pazartesi sınırına gittiler ve e, mültecilerle, daha doğrusu sığınmacılarla genel olarak konuşalım, sığınmacılarla görüştüler ve orada e, bir raporlama faaliyeti yaptılar. O yüzden İnsan Hakları Merkezi'nin İstanbul Barosu'nun 3 adet yapmış olduğu raporlamadaki tespitler gerçekten sıcağı sıcağına, olaylar gerçekleştiğinde... Yunanistan'ın müdahalesi söz konusu olduğunda, o zaman daha şiddetliydi tabii geri itmeler. E, o dönem oradaki sığınmacıların yaşamış oldukları acıyı, yaşamış oldukları e, durumu gözler önüne seren üç değerli rapor kaleme aldılar ve bunlar bu raporlar e, Türkiye'deki herhalde e, Kaleme alınmış birkaç rapordan biri olarak düşünüyorum. Çok da fazla e, objektif ve e, e, siz saha değerlendirilmiş de, dayalı de, rapor raporlar En iyi, en güncel, en somut verilere dayımlı raporlar ve üzerinden de hemen olumlu sonuçlar çıktı. Başvurlar yaptınız. Raporları evet. da iyi taklamıştınız. Zamanınızı el verdiğinde ondan da siz de de Çok Gazeteleri yansıdı zaten pek çok. Evet. tabii. tabii. E, İngilizceye <gülüyor> de çevrildi raporlar. Çünkü İngilizceye evet. çevrilmesi şu anlamda önemliydi. Yapılacak başvurularda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'ne yapılacak başvurularda ya da diğer uluslararası örgütlerin uluslararası at örgütü, insan hakları izleme örgütü gibi diğer örgütlerin Birleşmiş Milletler İnsan hakları Komiserlik gibi onların da e, ulusal olarak ülke içerisinden objektif verileri Görebilmeleri açısından önemli olduğunu düşündü merkez. Bu yüzden de bunu İngilizce olarak da yayınladılar. Şimdi raporlarda 3 adet raporda tespit edilen hususlar insan hakları mahkemesine yapılan 4 adet başvuru var. Benim bildiğim daha fazla da olabilir. Hani sadece benim bildiğim bu kadar başvuru. E, çünkü yapıldığını meslektaşlarımız tarafından da e, yapılmak istenliğini de duymuştum. E, bu anlamda çalışmalarda devam ediyor bildiğim kadarıyla ama e, sayı Yine anlamında başvuru veya var, değilim, başvuru anlamında var, değilim, bir değilim, değilim. fikrim yok açıkçası. Fakat e, e, Edirne Valiliğine göre yapılmamış. Hazırlık yapılıyormuş. 25 yılı bu olay. Ben de duymadım ama Şu an 4 başvuru var. E, evet. O başvurular e, kırılgan evet. gruplara ilişkin başvurular. Onu da söyleyeyim. O tesbiklerle evet. de bağlantılı çünkü Dört başvurudan bir tanesi ölümle alakalı. Yani geri itme sırasında e, ateşli silahla ve gaz pişeğiyle e, öl, yaralanarak ölmüş olan e, bir e, sığınmacıyla alakalı bir başvuru var. Burada tabii devletin yaşam hakkı bağlamında Yunanistan devletinin pozitif yükümlülükleri devreye girecek e, bu başvuru değerlendirilirken, bu şikayet yapılırken. Diğer üç başvuru ise hayatta olan çok şükür ki hayatta olan e, fakat geri itme sırasında yaralanmaya maruz kalan ölümcül yaralanmaya maruz kalan ve bir adet refakatsiz e, kırılgan durumdaki refakatsiz bir e, çocukla alakalı bir başvuru var ve bir adet de aileyle alakalı e, bir ailenin e, geri itilmesiyle alakalı bir başvuru olduğunu biliyorum. E, fakat şimdi bunların ortak noktası şu raporlardan da gördüğümüz kadarıyla. Bu geri itme olayları sırasında e, ciddi bir e, şiddet kullanıldı e, Yunanistan tarafından Yunanistan güvenlik güçleri tarafından gaz şişesi e, gaz e, gözyaşı, e, gaz, e, gaz gaz bombası atılmak suretiyle evet. yani gaz atılmak vesaire zilah kullanıldığı e, iddiaları Bizim var. Şöyle göre bunlar istenildiği zaman sonuçlar evet. Şimdi, soru, ee, şeyi de etkiliyor yani hem geri itmeleri etkiliyor hem de sınırda tampon bölgede kalan kişilerin de aslında sağlığını çok ciddi şekilde orada kalan kişilerin kalma koşullarını çok ciddi şekilde etkileyen meseleler. E, aynı Hı. zamanda şunu söylemek isterim yalnız hani bunun altını çizmek isterim. Biz insan hakları alanında çalışan kişiler olarak... Sığınmacılarla alakalı davalara bakan kişiler olarak pek çok meslektaşın da bunu teyit edecektir diye tahmin ediyorum. Yunanistan'daki STK'larla konuştuğumuzda sivil toplum kuruluşlarıyla da aynı şeyleri zaten onların da tekrarladığını gördük. Şubat sonunda bu olay yani sınırın aslında defakta olarak Yunanistan tarafından kapatılması ve uluslararası koruma başvurularının durdurulmasına gelene kadar burada yaşanan beklere geri itmelere gelene kadar şunu söyleyebilirim. Yunanistan bunu zaten daha önce de yapıyordu. Yani <gülüyor> e, insanlar sadece başvuru yapmıyorlardı. Şikayetçi olmuyorlardı. Ve Türkiye'ye sığınıyorlardı. Şimdi o yüzden de Yunanistan'ın zaten bu yaptığı şu an yeni oluşan bir olay değil. Bu Şubat'ın sonunda olan bir olay değil. Yunanistan bu geri itmeleri tek tük yapıyordu fakat bu kadar toplu ve göz göre göre yapıldığını e, gördük ve bununla alakalı da zaten e, yapılan tüm şikayetler e, vesaire bunlar gerekli mercilere taşılacak de taşınacak dediğim gibi dört tanesi de. Ee, şu an Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde tabi burada neler var diyebilirsiniz yani ne gibi iddialar var Hı. sığınmacılar açısından bu bir iki sığınmacı da değil bu arada yani herkesle konuşulduğunda geri itmeye maruz kalmış olan herkesin anlattığı da bu zaten raporada objektif şekilde yansıtıldı eğer de ee, kişiyle görüşürüz. efendim, efendim? üzereki kişiler görüştürmüş raporu da Tabii tabii tabii. Kesinlikle, rapor kesinlikle, rapor edildi zaten. Yöntemiz, ee, yöntemiz bak, geri itme geri işlem sırasında hani bu gaz kullanımı vesairenin yanı sıra e, güvenlik güçleri tarafından bu kişilerin bütün paralarının alındı. E, özellikle erkeklerin çıplak şekilde soyularak e, bir takım ee, ...egzersiz hareketi gibi bir takım hareketler yaptırıldı. Mesela hepsini söylediği bu. Erkeklerden bahsediyorum. Kadın ve çocuklardan bahsetmiyorum. Ee, bunların çok küçük kapalı kutu şeklinde... E, ...her tarafı kapalı askeri araç olduğunu tahmin ettiğimiz... ...ama resmi olup olmadığını bilmediğimiz... ...bunu teyit edemiyoruz çünkü. Bir soruşturma yürümediği için Yunanistan'da. Şimdi ona da çok kısa değineceğim. Evet. Bu karavanların içerisinde kapalı karavanların daha doğrusu kapalı kutuların içerisinde kafes gibi taşındıkları hava alamadıkları e, ve hava almak için hava almak istediklerinde bu karavanların duvarlarına vurduklarında hepsinin aşağı indirilip ellerindeki matraklarla topalarla güvenlik güçleri tarafından darbecildiklerine ilişkin ve çoğunun da bununla ilgili yaralamalara maruz kaldığına ilişkin sığınmacıların iddiaları var. Bu iddiaların hepsi elbette ki yansıtılacak. Şimdi burada önemli olan nokta şu, isterseniz ben cümlemi onunla tamamlayayım. Ee, tabii bireysel başvurular yapılıyor ama buradaki mesele ee, şudur, Anfa İnsan Hakları Mahkemesi'ne biliyorsunuz başvuru yapabilmemiz için iç hukuk yollarının tüketilmesi gerekiyor. <Gülüyor> Şimdi aslında bu başvurulardaki sıkıntı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yunanistan'da yaşanan bu insan hakları ihlallerine e, bakarken, başvuruları ele alırken ki şunu önemle vurgulamak istiyorum. Başvurulardan tamamına öncelik verildi, inceleme önceliği verildi ve iki tanesini hükümete derhal bildirilmesine karar verildi. Yunan hükümetine. O yüzden de ben şu anlamda önemsiyorum bu iki davayı. Yani iki tane hükümete bildirilen davayı şöyle önemsiyorum. Bir, hükümetin cevaplarını görme şansımız olacak. Yani hükümet cevap verecek hükümeti ve diyecek ki ben bunu yaptım, bunu yapmadım, bunu yaptıysam da şu sebeple yaptım diyecek. Biz bunları görme şansı bulacağız ve bunlara cevap verme şansı bulacağız. Ve bu çerçevede de Yunan hükümeti bir soruya daha cevap verecek. Bir iç hukuk yolu var mı yok mu? Bu bizim için çok hayati önem taşıyan sığınmacılar için, sığınmacılarla alakalı çalışan hukukçular için ve bu konuyla ilgilenen herkes için çok önemli bir detay. Hükümet hiç hukuk yolu bulunmadığına, bulunup bulunmadığına ilişkin bir cevap verecek. Ve burada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne tutumu önemli olacak. Onunla ben sözlerimi bitirmek isterim bu konuyla alakalı. Çünkü Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir şunu söyleyebilir. Türkiye'ye sığmış olan, yani Yunanistan'daki şiddetten kaçıp buraya geri itilen ve Türkiye'de bulunan şu an kişilerin, ben şu net olarak söyleyeyim, hakikaten uluslararası koruma başvuruları alınmadığı için zaten herhangi bir Yunan merciline erişme gibi bir durumda. Sadece ancak Türkiye'den bir takım başvurular yapabiliyorlar ya da savcılığa başvurabiliyorlar. Zaten savcılıklarda da hem ölümlerle hem de yaralamalarla ilgili soruşturmalar derdi Türkiye savcılıklarında. Şimdi o yüzden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin hükümetin vereceği cevaplara göre iç hukuk yollarının tüketilmesi meselesinde ne karar vereceği gerçekten hayati bir önem taşıyor. Sığmacıların şu anki durumuyla alakalı bu durumu da bekleyerek göreceğiz. Evet, başka yolların tüketilmesine bilen olmak yok diye doğrudan e, esaslı giriş inceleme yaptığında gerçekten büyük bir hukuki başarı ama e, insanlara bunu nasıl yansıyacak? Çünkü e, konuşacak çok konu var aslında. Ben şimdi saatin 16'ye geldiğini gördüm çünkü kitlesini burada keselim o zaman. Aslında işte o teknik kısmında kaldık. Belki bir sonraki programımızda. Ee, bu bireysel başvurdu yolları e, nelerin yapılması gerektiği ile ilgili yeni kazanımlar olacak ya da yeni yol haritaları olacak Hukukçular e, kendimiz e, bunu e, konuşacağız e, bir de e, açınla Barosu'na İstanbul Barosu'nun yazdığı bir mektup vardı yine sizin raporlarınızı e, dayanmak üzere lütfen sizler bir iki gün ondan bahsediniz ondan sonra da ben sizden bir şey isteyeceğim bizimzi çözseyiz tamam. bizimiz bahri belli sizin izleyen konuyla sohbeti devam edeceğiz efendim. Buyurun. Ee, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu tarafından gönderilen bir mektuptu. Ee, Atina Barosu'na yazıldı. Atina Barosu'ndan şu talep edildi. Hem e, işbirliği, hukuki işbirliği içerisinde kalmak, çünkü burada sığınmacıların hakikaten Yunanistan'daki çukuk yollarına erişebilmesi için Bizim Yunanistan'daki hukukçularla irtibatımızın olması ve onlardan destek alabilmemiz çok önemli. Fakat ben şu an için söyleyebilirim ki hani böyle bir ee, sıkı desteği e, ne yazık ki hani göremediğimizi ben söyleyebilirim şu an için. O yüzden de zaten bu düşünülerek Atina Varos'una yazılmış bir mektu. E, şu an için bir geri dönüş olup olmadığını bilmiyorum Atina Varos'undan ama hem e, hukukçuların, baro hukukçularının e, barodaki avukatların e, Türkiye'ye bu anlamda e, hukuken destek sunması e, işbirliği içerisinde olması e, ve aynı zamanda hükümetlerinde de ve problemle ilgili özellikle tampon bölge ve geri itmeler açısından söylüyorum. Ee, bunun çözümü ve buna ilişkin ihlallere bir son verilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanmasıyla alakalı Baro'dan aslında bir işbirliği, bir yardım istendi. Ee, bu da önemli bir adım oldu ama gelişmeleri hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü bu rektup gönderildikten sonra işte bu korona, korona virüsüyle e, mücadele başladığı için gerçekten Yeni plana düşmüş gibi oldu. Tüm ülkeler açısından bu durum. Ama kesinlikle hayatta tutulmalı ve güncel tutulmalı diye düşünüyorum. Evet, evet. Kendisinden başka hiçbir şey olmayan insanlar diyor bu aktarın çözü. insanları yalnız bırakmadığınız üzere saygılarını sınıfıyorum. Ben siz de müziğinizden müziğinizden saygı istiyorum. Biz müzik arası veriyoruz. Teşekkür ederim. Saygılar. Hoşçakalın. Saygılar. Evet. Yeah Don't go tight, tight You in my kitchen Taste just a little bit more 94.9 Açık Radyo'da bir hukuk güvenliği programındayız ve hukuk güvenliği bugün e, sağlık hakkını da herhalde birazcık konuşacak. Ve bizim için tabii hukukçular için çok öznel bir durum var ve bu da e, işte mahkeme kararlarıyla, yargıç kararlarıyla e, tutuklu olan, yükümlü olan kişiler açısından ee, tabii bunların durumu çok özel. Oysa e, sağlıkla ilgili yaşadığımız bu pandemi, yani uluslararası sorun e, bence tam da e, bütün dünyanın birleşik kaplar içinde olduğunu e, düşünerek e, algılayabileceğimiz bir konu gibi geliyor bana. Yani e, artık hiç kimsenin e, bu birleşik kaplar içinden kurtulma imkanı yok ama Birleşik Kaplar içerisinde belli önlemleri alarak bireyler ve devlet ve diğer kurumlar bu felaketi atlatabiliriz. O açıdan kendileriyle ilgili herhangi bir hareket kabiliyeti olmayan tutuklu ve hükümler ee, dışarıda e, hukukçuların e, işte devletin e, ve diğer sivil toplum kuruluşlarının bu konudaki e, desteğine ihtiyaç duyuyorlar diye düşünüyorum. Hakikaten cezaevinde e, insanlar var. Bu cezaevindeki insanların miktarı e, bildiğimiz kadarıyla e, olağan kapasitesinin 3-4 misli biz dışarıda Efendim? 300 bin kişi olarak evet, doğru, evet, evet, evet. ama kapasitenin üstünde. Evet. Ve şimdi dışarıda biliyoruz ki yani bu hastalığın diğer tarafa geçmemesi için en az yani bir metre mesafede olalım ve diğer tedbirleri alalım. Hatta eve kapanalım. Ama cezaevindeki bu yoğunluk ee, bu insanların değil bir metre uzakta kalmalarını e, burun buruna yaşamalarını zorunlu kılıyor. Evet. E, tabii bu insanlar e, kendi aralarındaki bu e, dar ortamda yaşadıkları kadar bu insanlara e, e, işte güvenlik görevi sağlayan işte e, gelip gidenle bağlantılarını kuran hatta yemeklerini getiren yemeklerini pişiren ahçısından hizmetlisine temizlikçisinden işte e, güvenlikçisine hatta bütün bunları organize eden cezaevi, müdür ve e, savcılarına kadar herkesi ve bunların ailelerini ve çocuklarını da ilgilendiriyor. Bu bakımdan e, öncelikle şunu söylemek isterim ki İstanbul Barosu'nun da içinde bulunduğu 36 baro e, hükümete bir çağrı yaptı. Özellikle risk gruplarında olan. Belli yaşlardaki tutukluların bırakılmasını istedi. Evet. Ama yani bunun dışında hükümlülerle ilgili de bazı tedbirlerin alınması gerekiyor. Burada devletin hem gözetleme hem denetleme, hem de müdahale etme üstelik bu sağlık hakkına ve sağlık hakkı kapsamındaki çerçeveye saygı göstermesi gerekiyor. Siz e, bu konuda bize neler dersiniz? Ben de söylemek istediklerim var ama tabii ki bu konu sizin <gülüyor> uzmanlık alanınız. E, devletin devletin pozitif hükümlülükleri içerisinde tabii. Benim de e, yüksek lisans tezim bu konuydu. E, i̇nsan Hakları e, Mahkemesi e, kararlarında e, cezaevlerine sağlığa erişim e, hakkıyla alakalı yazmıştım ben de. Ama tabii şu an geldiğimiz... E, Mesele de aşamada baktığımız zaman çok ciddi devletin üzerine düşen bir takım tedbir e, yükümlülüklerini pozitif yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini e, görüyoruz az önce söylediğiniz sebeplerle şimdi mesele hijyenden bir başlıyor. Ee, şunu belirtmek gerekir. Cezaevlerine giden meslektaşlarımız, görüş yapan meslektaşlarımız, başka vesilelerle cezaevlerini görme e, imkanı bulmuş olan meslektaşlarımız da bunu çok iyi bileceklerdir. Eee cezaevlerinde zaten e, ciddi bir hijyen probleminin olması eee kaçınılmaz. Yani bazılarında bazılarında iyi olabilir ama e, çoğunluğunda yok yani. Şu andan bahsediyorum özellikle yani bu evet. tedbirler çerçevesinde özellikle ortak alanları kullanan e, mahpusların olduğu düşünüldüğünde ortak televizyon alanları e, ortak çıkılan alanlar e, çamaşır e, haneler e, lavabolar tuvaletlerin olduğu yerler ve bunların hepsinde bir kere hijyenin gerçekten en uç noktada en yüksek seviyede. Sağlanma zorunluluğu e, bulunmakta. Onu bir e, ortaya koyalım. Çünkü her şey en başta hijyenle başlıyor. Ne diyoruz? Koronavirüse karşı e, koruma tedbirlerinin en başında bir numaralı tedbir en basitinden ellerimizi yıkamak ve temiz olmak gerekiyor. Ve bunu e, mahpusların kapalı olarak oldukları yerde ortak alanları... Ee, bu kadar kalabalık ortamlarda kullanmak durumunda oldukları yerlerde çünkü az önce siz de söylediniz bakın Türkiye'de 375 Cezayir var ama 375 Cezayir'in şu an kapasitenin çok üstünde 300 bin kişi olduğu söyleniyor ve bu 300 bin kişinin içerisinde de homojen bir yapım ee, olmadığını görüyoruz yani e, kırılgan gruplar var, ağır hastalar var, hastalar var, çocuklar var, bebekler var kadınlar var hamileler var engelliler var ee, engelliler var ve e, 60 yaşımız üzerinde ki şu an 65 yaşın üzerinde risk gruplarından bahsediliyor özellikle bu virüs çerçevesinde 65 yaşın üzerinde e, mahpuslar var. Hem hükümlülerden hem tutuklulardan bahsediyorum. Şimdi bunu bir ikiye ayırarak belki değerlendirmek gerekiyor. Çünkü özellikle risk grupları açısından dün barolarında yapmış olduğu çağrı, İnsan Hakları Merkezi de İstanbul Barosu'nun ondan önceki gün bir e, çağrı yapmıştı, bir e, duyuru, bir bildi yayınlamıştı. E, onda da aynı şey söylenmişti zaten. Özellikle tutuklular açısından baktığımız zaman bir kere tutukluluğun Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinin şartları çerçevesinde de zaten en son başvurulması gereken e, koruma tedbiri oldu. Bunun öncesinde zaten e, alternatif yollara başvurulması gerektiğine ilişkin zaten her seferinde bunu vurguluyoruz ve söylüyoruz. Normal dönemde de biz bunu söylüyorduk. Fakat şimdi öyle bir döneme girdik ki özellikle şu dönemde devletin pozitif yükümlülüklerinin yüksek seviyede şu an seyretmeyi, Ceza evlerinde mahpusların kapalı olarak tutulduğu yerlerde PCK, e, ceza mahkemesi kanunun 100. maddesi şartlarında tutukluluk tedbirinin gerçekten ve gerçekten artık istisnai olarak görülmesi ve risk gruplarında olan kişilerin e, tahliyesine imkan sağlanması... E, tutukluluğun son çare olduğu dikkate alınarak her ihtimalde eğer düşünülüyorsa alternatif yöntemlere başvurulması, ev hapsi gibi ya da e, diğer yükümlülükler gibi yöntemlere başvurulması tutuklular açısından erzem görülen bir şey. Ve bununla alakalı muhakkak tedbirlerin e, şu an hükümet tarafından, devlet otoriteleri tarafından e, alınması gerektiğini ben de düşünüyorum. Özellikle bunu şu kişiler için söylüyorum. Suç isnadı ne olduğuna bakılmaksızın bireysel değerlendirme evet, ben yapılarak. Ben de ben de ben de öyle ben de öyle. Bireysel öyle. değerlendirme yapılarak. Yani kişinin hassasiyeti, kırılgan grubu, risk grubunu grubuna dahil olup olmadığına ilişkin cezaevi otoriteleri tarafından bireysel değerlendirme yapılarak, özellikle 60 yaşın üzerindeki e, tutukların e, eğer çocuklar varsa elbette ki o çocukların, e, bebek varsa bebeklerin e, ve e, tüm ha ağır hasta olan ya da hasta olan kişilerin muhakkak ki e, e, mahpus kaldıkları yerlerden, kapalı kaldıkları yerlerden uzaklaştırılması amacıyla bu tedbirlere yani e, salı verilme tedbirine, tahliye tedbirine başvurulması gerektiğini düşünüyorum. E, bunun için de her bir risk grubundaki kişi açısından e, muhakkak ki Bereksel değerlendirmelerin yapılması gerekiyor. Benim duyduğum kadarıyla şu var e, meslektaşlarımız e, risk gruplarına dahil olan kişilerle alakalı taleplerle bulutmaya başlamışlar. Ee, bu taleplerin tabii nasıl sonuçlanacağını bilmiyoruz. Taleplerden kastım şu tahliye edilmesi gerektiği konusunda tutuklularla alakalı talepler yapıldığını ben de duydum. Hatta bu taleplerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına gayet yapıldığını, hani ciddi e, başvurular hazırlandığını da biliyorum. E, o yüzden de e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bakışına da geliriz zaten şimdi bununla alakalı olarak ama özellikle şunu söyleyebilirim. E, burada bu Açık cezaevleri açısından da baktığımız zaman, açık cezaevinde dışarı çıkıp gelmiş olan kişilerin e, şeylerin yapılması, kontrollerinin yapılması, bununla alakalı olarak e, her türlü tedbirin alınması, bir hastalık tespit edilmesi halinde gereken tedbirlerin alınması ve bu kişilerin e, hastalık tespit edilmesi halinde ya da hasta olan kişilerin tespit edilmesi halinde e, muhakkak ki ee, bu kapalı ortamdan çıkartılmasına yönelik alternatif tedbirlerin uygulanması gerekmekte. Çünkü en fazla, en sıkı etkileşim halinde olan kişiler şu an onlar. Bakın biz evlerimizdeyiz. Biz kendi kendimizi izole edebiliyoruz. Ama onlar, mahpuslar kapalı kaldıkları yerde ve bir de üstüne üstlük kapasitenin üstünde kapalı kaldıkları yerde e, kalabalık sebebiyle kapasite yoğunluğu sebebiyle ciddi bir risk altındalar. O yüzden cezaevinde elbette ki gereken tedbirler alınıyordur. Sağlık açısından, dijen açısından. Buna ilişkin bakan da açıklama yaptı. Adalet Bakanlığından da açıklama yapıldı. Ama muhakkak ki risk grubundaki özel durumu tespit edilen bu kişilerin de muhakkak ki tahliye ya da alternatif Tedbirler uygulanmak suretiyle e, tutukluluklarına son verilmesi yönteminin kullanılmasını e, var olar gibi ben de e, bu ile desteklemiş olayım. E, siz de aynı şeyi düşünüyorsunuz. Evet şimdi şimdi demin söylediniz ki e, yani suç e, türü yani kendisine yöneltilen suç türü ne olursa olsun. E, bu kişilerle e, ile ilgili e, bu sağlık hakkı konusunda e, e, çifte standartta davranmamak gerekir diye. Çünkü insan hakları temelde yaşam hakkı ve mevcut e, vücut bütünlüğünün korunması etrafında örgütlenmiş ve birbiriyle ilişkili haklar. E, 1946'da Dünya Sağlık Örgütü'nün kuruluş metninde de fiziksel ve zihinsel sağlık için ulaşılabilecek en yüksek standarttan yararlanma hakkı olarak tanınmış ve zaten mesela cezaevindeki insanların bu koşulda avukatlarıyla, yakınlarıyla e, sağlık nedeniyle ilişkilerinin kesilmiş olması onları zihinsel ve ruhsal açıdan da hırpalayan bir şey ve suç niteliği ne olursa olsun diyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi'nin bir kararında e, bu sağlık hakkının gereklerinden Yararlanma bakımından ölüm cezasına bizde Türkiye'de yok tamam ama ölüm cezasına mahkum olan kişilerin bile bu haktan yararlanma gereğine işaret edilmiş. Hatta işte yani eğer bu kalabalık nedeniyle efendim yeterli bu sağlık erişiminin, Sağlanamaması nedeniyle e, cezaevlerinde ölenler olursa e, bu hakikaten sağlık açı, açı, e, hakkı açısından devletin sorumlu olacağı bir durum e, ortaya çıkaracak ki siz de biliyorsunuz bu e, sanıyorum Rusya Federasyonu ile ilgili Lansova kararı var. Orada da e, bir hasta e, şeye girmiş işte cezaevine girmiş daha sonra ee, bu sistemin sağlıklı işlememesinden dolayı ölmüş ve burada da ahim e, yaşam hakkının dihlali kararı vermiş. Yine, e, yine siz de söyleyeceksiniz sanıyorum bu e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Edward ve diğerleri Birleşik evet. e, Krallık dosyası kararı var. Orada da e, e, sağlık hizmetlerinin yeterince verilememesini ikinci madde yani yaşam hakkımız ihlali saymış. E, biz şimdi bütün bunları yani somut olarak bu kadar Birleşik Kaplar dediğimiz e, pandemik bir e, tablo içerisinde ee, tek tek saymanın ötesinde gördüğümüz bir tablo var ki bu tabloya devlet ee, basit müdahalelerle biraz evvel söylediğiniz gibi e, özellikle tutuklularla ilgili bunun bir tedbir olduğunu dikkat alaraktan bu tedbirin farklı uygulanması mesela ev hapsi, evde zaten herkes evden çıkmıyor, yurt dışına çıkış yasağı gibi hükümlülerle ilgili de cezası ve eylemi ne olursa olsun yine bu <gülüyor> hakkın sağlanması konusunda e, bu hakka saygı göstermek başta onunla ilgili gereklerini yapmak ve e, imkanları sağlamak yükümlülüğünde diye düşünüyorum. Zaten şöyle infazla alakalı bir yasa e, tasarısı gündemdeydi. Ocak ayında hatırlarsanız Şimdi aslında onunla alakalı Gerekli değişiklikleri de yapmak için Tam zamanı diye düşünüyorum ben de ee, Zaten bir yıldır Bir yıldır özür dilerim Bir yıldır zaten yargı reformu Strateji belgesi Çerçevesi içerisinde düşünülen Bir şey bu ve bunun Yani hükümetin gerekçesi belki cezaevlerinde Çok kalabalık insanların olması Kapasitenin yeterli olmaması olabilir ama Diğer hukuki nedenler de var ama sırf bu nedene dayanarak yani cezaevlerindeki kapasitenin yüksek olması nedeniyle infazın yani hükümlü olup cezası kesinleşmiş olanların infazının da farklı e, şekilde e, yapılmasıyla ilgili düşünceler var. O bakımdan evet. tam da zamanı diyorum yani. Kesinlikle yani eğer zaten bu yargı reformu süreci içerisinde şunu Infaz düzenlemesini eğer bu gerekçeyi kabul edebiliyorsak, yani diyorsak ki biz evet burada bir infaz düzenlemesi yapılacak çünkü kapasite çok fazla. Çünkü bu zaten kabul edilmiş bir vaka gördüğümüz üzere objektif şekilde. E o zaman kapasitenin fazla olduğu bir ortamı kabul ediyorsa şu anki acil durumda, peyzillerin acilen alımasının devletin pozitif yükümlülüğünün gereği olduğu bir durumda da bu göz ardı edilemez. Burada riskin Olmayacağı düşünülemeyeceği için de infazla alakalı düzenlemenin gerçekten yapılmasına öncelik verilmesi gerekir evrimiyetle. Şimdi bir şey daha söyleyeceğim size yayına çıkmadan önce ben de gazetede sosyal medya üzerinde gazetelerde gördüm bir değişiklik olmuş ee, yanlış anlamadıysam ee, görüşlerle alakalı 10 e, e, dakikalık haftada iki kere görüşebileceğiniz evet. evet. zannemeyle alakalı. Tabii bu yeterli değil. Yani e, iki şekilde bakmak lazım bakın görüşlere. Az önce siz e, değindiniz aslında bir yerde söylediniz çok isabetli bir şekilde. Görüşleri hem aile ve yakınlarıyla görüş hem de avukatıyla görüş olarak ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekir. Öyle bir izolasyon, izolasyon içerisindeyiz ki şu an. E, bakınız biz e, birbirimizle telefonla iletişim kurabiliyoruz. E, bu şekilde e, aktif kalabiliyoruz. E, hayatta kalabiliyoruz. Ama o kişileri şöyle düşünün. Yakınlarıyla bir görüşmeleri engellenirse, telefon dahi azaltılırsa. Yani bu telefon en azından tutulabilir. Birebir açık görüş. E, kısıtlaması belki getirilebilir belli şartlarda ama hani telefonla görüşmenin en azından kısıtlanmasının ben doğru olmadığını düşünüyorum bunun arttırılması gerektiğini düşünüyorum ama avukatlarla ilgili ise görüşleri getirilecek kısıtlamalarda e, daha hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum. Avukat ve müvekkili arasındaki görüşmenin galiba zamanımız da bitiyor ama son sözünüzü herhalde söylerseniz meslektaşlarımızdan gelen bazı sıkıntıları da duydum mesela eldiven verilmediğini söylüyorlar avukatlara bazı cezaevlerinde ya da maske o yüzden de en azından bu hijyenik koşulların sağlanması ve bu hijyenik koşullar sağlandığı müddetçe de avukatla en azından avukatıyla görüşmesinin kısıtlanmaması gerektiğini düşünüyorum evet çok teşekkür ediyorum ve aynı zamanda radyoya da bu kadar duyarlı davranıp telefonla bağlantı sağlayıp bizi ve orada çalışanların sağlığını da düşünerek örnek bir davranış tergileyeceğini evet. düşünüyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Ben Yeni teşekkür bir hukuk güvenliği programında buluşmak üzere. Hoşçakalın. İnşallah. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hukuk güvenliği Hazırlayan ve sunanlar Bahri Belen ve Aymur Tuncel